Hem Onlar kim, biz kimiz? Arap devrimi ve müzik. Hazırlayan ve sunan Necati Sönmez. Merhabalar. Ee, onlar Kim Biz Kimiz programında e, bugün daha çok Türkiye, Arap dünyası ve Türkiye bağlamında bir program yapacağız. Bugün değerli bir konuğum var Foti Bendisoy. Foti hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Foti'yi bilen biliyor. Bilmeyenler için kısaca e, sadece e, kitabının adını anayım. E, en azından 20. 21. yüzyılın ilk devrim dalgası. E, Fransa'dan Yunanistan'a Ukupay hareketlerinden e, Tahrir'e Tunus'a ve Türkiye'ye <gülüyor> Devamı Geldiğinde muhtemelen Türkiye. Ye kadar varan bir dalganın tahlilini yapıyorsun o kitapta oldukça da kapsamlı bir şey bence bu konuda Türkçe'de yazılmış galiba tek ya da yani ne kadar en... kapsamlı bilemiyorum ama biraz böyle bir eskiz çizmeye çalışmıştım yani yeni bir mücadele dalgasıyla karşı karşıyayız hani bunun temel parametreleri neler olabilir üzerinden bir deneme hani çok iddialı olmamaya evet. çalışmak gerekiyor Evet ama yani bu Türkiye'nin e, hani Arap dünyasına özellikle e, o bağlamda Arap dünyasındaki devrimci dalgaya e, biraz sırtı dönük bir yani Türkiye'deki entelektüel camianın diyeyim olduğu düşünürse çok değerli bir çalışma. Benim için en azından o süreci takip etmeye çalışan biri için e, Türkçe yazan e, bu konuda kalem oynatan e, ender kişilerden birisin burada olmanın nedeni de o. Dolayısıyla bugün program daha az müzik, yani bu bir müzik programı ama müzik çalacağız. Ama müzikten ziyade, ziyade devrim konuşacağız. Evet, <gülüyor> yani devrimin birbirini değişik ülke ve coğrafyalarda yaşanan devrim ya da devrimci hareketlerin birbirini teknikleme konuşsun üzerinden başlayalım istersen. Yani Türkiye'deki yaşanan bu üç haftalık gezi parkı direnişi böyle gökten zembille inmiş bir şey değildi herhalde. Ya da Türkiye özeline sadece Türkiye'ye çok özgü bir şey değildi. Bir zincirin halkası mıydı? Ya da sana sorayım. Ya o çok ilginç bir şey. Hakikaten bizim aslında yakın zamana kadar tarih kitaplarında okuduğumuz bir şeydi. Yani değişik devrimci süreçlerin, büyük toplumsal kalkışmaların nasıl hızla ee, ulusal sınırları aştığı bir uluslararası hadise haline geldiği bilgisi bize ancak yazılı olarak ulaşmış bir bilgiydi ta ki son birkaç yıla kadar biz gerçekten bu hani popüler tabirle domino etkisi denen şeyi Hı. gördük izledik hatta şu son dönemde parçası olduk diyebiliriz. Peki neden gerçekten hani? Aslında bu soruyu sormak gerekiyor. Bu sorunun cevabı da kolay bir soru. E, cevabı kolay değil aslında ama soruyu sormak gerekiyor. Neden yaklaşık son 2, 3, 4, 5 belki yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bir toplumsal mücadelelerde bir ciddi niceliksel ve niteliksel anlamda bir kabarışla karşı karşıyayız. Hani o yüzden de ilk etapta hiç değilse şeyi tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl bir dünyadayız, hani bir, nasıl bir dünya bağlama, eskilerin tabirleri nasıl bir dünya durumuyla karşı karşıyayız. Çünkü şu ya da bu direnişin, şu ya da bu toplumsal kalkışmanın, şu ya da bu devrimci sürecin spesifik nedenleri bir yana aslında baktığımızda hemen bütün dünyada biraz önce bahsettiğim gibi ciddi bir toplumsal kabarışla karşı karşıyayız. Yani son örnek vereyim hani gezi ne etkilediden ziyade gezi neyi tetikledi diye sorarsak hmm. hani işte Yunanistan'da bu devlet televizyonunun kapatılması karşısındaki direnişte Türkiye'nin tetikleyici bir moral motivasyon anlamında bile ve sembolik olarak simgeler itibariyle tetiklemesi çok belirgin. Birdenbire orada bir işgal hareketine dönüştü. Samaras Başbakan, Samar Doğan diye anılmaya başlandı. İşte Brezilya'da çok medyanın zaten gündemine girdi. İşte Türk bayrakları taşınması, aşk bitti ya da barış bitti. Şimdi Türkiye olma zamanı gibi bir slogan var. Bunun ötesinde işte son bir iki hafta içerisinde yani Haziran günleri sadece bizde böyle büyük bir... E, ...radikalizasyona şahit olmadı. Aynı zamanda işte Bosna-Hersek... Hmm. ...Bulgaristan daha çok ciddi mücadeleler yaşandı. Son olarak dün itibariyle de sanırım dün itibariyle de Beyrut'ta bir işgal hareketiyle, parlamentonun kuşatılmasıyla karşı karşıyayız. Evet bu çok ilginç ya. Bu, Bosna, Hersek ve Beyrut olayını daha yeni duyuyoruz. Yani sanırım çok daha değil mi? Beyrut'taki süreç nasıl başladı? Beyrut'taki ee, süreç daha yeni. Orada işte bu parlamento seçimlerinin e, ertelenmesi, teyir edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bir ya da bir buçuk hı. yıl e, ertelenecek. Yeni parlamentonun oluşumu çünkü hani hepimiz biliyoruz. Suriye'de yaşanan çatışma Lübnan'ı çok etkiliyor. Oradaki Lübnan'daki zaten kırılgan mesebi etnik yapının işte o deprem terminolojisi artık dilimize yerleştiği fay hatlarını tetikliyor. Dolayısıyla Lübnan'daki parlamenter sistemde bir çatırlama söz konusu. Parlamento seçimlerinin, yeni parlamentonun oluşması sürecinin ertelenmesi bir reaksiyona ulaştı. Özellikle genişlik kesimlerin oluşturduğu bir Yüzleri daha sonra binleri varan bir kitle parlamentoyu kuşattı çadırlar kurmaya çalıştı polis güvenlik güçleri buna karşı çıktı bastırdı yeniden kuruldu böyle bir çok taze bir süreçle karşı karşıyayız ama e, Beyrut gibi e, mezhebi etnik temelin dışında bir siyasi, siyasi söz söyleme çabalarının çok cılız olduğu bir ülkede bu haber bile cidden umut verici ben şöyle bir dönüş yapayım hmm. ama Hani biraz önce bir bağlamdan, bir dünya Ama durumundan bahsediyorum. Ama ilginç şey aslında yani şeyden Arap e, tırnak içinde baharı e, devriminin biraz e, tetiklediği bir Türkiye'de gezi direnişi bence e, var. Yani benim ilham e, en azından e, verdiğini düşünüyorum e, Arap dünyasında yaşanan sarsıntıların. Buradan da Beyrut'a yine dönüp Bahar, e, Arap dünyasındaki başka bir coğrafyaya bir etki yapması bu şeyin e, organik ilişki çok ilginç aslında. Çok ilginç yani evet. Arap devrimci süreci aslında senin biraz önce bahsettiğin gibi Türkiye'de özellikle ne diyelim ona işte kale merbabının entelektüel kesimlerinin e, biraz daha e, devletler arası ilişkiler ve stratejik düzlemde tartıştığı bir süreçti işte evet. Arap baharının tırnak içinde yarattığı sonuçlar, yaratacağı sonuçlar vesaire. Ee, halbuki şey bir tartışma ihtiyacımız vardı ee, Burada açığa çıkı, çıkan büyük toplumsal enerji Büyük toplumsal mücadeleler Hareketlerin anlamı, içeriği e, Yeni ortaya çıkan Sosyal siyasal aktörler Ve bunların uluslararası etkisinin neler olabileceği Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Tahrir'den mesela Esin'in hmm. çok açık olduğunu Görüyoruz yani Tahrir-Taksim Arasındaki hmm. zaten e, Ne diyelim onu dilsel benzeşimin <gülüyor> Ötesinde bir kamusal mekanı Zapt etmek orayı yeniden ele geçirmek, yeniden işgal etmek bir kere. Yani bir mücadelenin mekansal ölçeği itibariyle çok ciddi bir benzeşim var. Ee, dahası aslında dünya ölçeğinde. Tahrir çok hani sembolik hale geldiği için ama Arap verimci süreci bir tür ee, ...çok eski bir bilgiyi güncelleyen bir e, hadise oldu. O eski bilgi de şu... ...hani sıradan insanlar kendi kolektif eylemleriyle... ...büyük tarihsel dönüşümlerin müsebbibi olabilirler... Hmm. ...ya da kendi hmm. hayatlarına ve kendi kaderlerine el koyabilirler. Bu yaşadığımız 30 yıllık neoliberal otoriterizm devrinde... ...bize unutturulmaya çalışılan bir bilgiydi bu işte. Margaret Tashen'in çok hani meşhur ifadesi hmm. vardır. Tina, there is no alternative, bir alternatif yok... Tan biz aslında ve tarihin sonundan aslında kitlelerin hayır tarih yapabildiği şu ya da bu ölçüde şu ya da bu kısıtlarla şu ya da bu zorluklarla canlı yayında izlemiş olmak aslında dünya ölçeğinde kitleleri çok güçlendiren e, mücadele etmek isteyen insanlara esin ya da ilham veren onlara semboller ve bir dil kazandıran bir süreç oldu. Dolayısıyla hani şöyle bir soyutlama yapalım dünya ölçeğinde ezenlerle ezilenler arasındaki güç dengesinde. Ezilenler lehine muazzam bir güç kaymasına işaret etti Arap devrimci süreci. Bütün kısıtlarına, çelişkilerine, geri adımlarına rağmen. E, Türkiye'nin de şöyle bir özelliği oldu. Aslında Suriye'de özellikle Arap devrimci süreci bir tür hani o tabiri kullanayım. Batağa saplanmışken yani yeniden mezhebi bir gerilimin ifadesi olarak artık yürümeye başlamışken. Türkiye'de böylesi bir direnişin patlamış olması... Böylesi bir mücadelenin yaşanmış olması belki geri dönüp bütün Arap devrimci süreci açısından olumlu tetikleyici bir işlev görebilir sadece Beyrut açısından değil. Ee, Mısır'da 30 Haziran'a yaklaşıyoruz. Evet. Mursi'nin evet. birinci ne diyelim işte e, iktidarının seneyi devriyesi e, ve çok ciddi protestolara hazırlık yapıldığını okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Muhtemeldir ki Türkiye'de yaşanan sürecin çünkü başından beri Müslüman kardeşler iktidarı ile AKP arasında Gerek AKP hükümeti nezdinde gerek uluslararası bağlamda gerek gerekse de zaman zaman Müslüman kardeşler nezdinde bir paralellik kuruyor, kuruluyordu. Türkiye'de yaşanmış mücadelenin bir olumlu pozitif moral etkisi orada zaten 30 Haziran civarında kopacak fırtınanayı daha da alevlendirecektir. Kesinlikle ben e, bunun işaretleri var bu arasında şimdiden yani burada yaşanan şeylerin oraya çok ciddi bir moral verdiğini... E, söylüyorlar e, Mısır'daki arkadaşlar. Yani demin dediğim şey yani oradan gelen bir pası geri atap, atmak bir anlamda oraya. E, niye? Çünkü Türkiye bir model ülkesi olarak sunuluyordu. Müslüman kardeşler Erdoğan'ın izinden gidiyordu. Şimdi model çatladı. Yani e, oradaki muhalefete müthiş bir şey verdi. Yani eldeki şey e, Müslüman kardeşlerin Mursi'nin elindeki şeylerden bir tanesi elinde patladı bir anlamda. Ee, bunu biraz belki açarız yani aslında Türkiye e, ne kadar model e, hı hı hı. bu tür e, batılı entelektüellerin bu arada e, sunmaya çalıştığı haliyle e, onu da açarız ama istersen araya bir şarkı e, girelim tamam. madem müzik programıyız e, hazır e, demin Beyrut'tan da Beyrut'ta yaşananlardan da bahsetmişken e, Lübnanlı şarkı e, benim en sevdiğim kahramanlarından bir tanesi bir müzisyen Ziyad Rahbani. Ziyad Rahbani'den bir parça çalıyoruz. Ana Muskafir. أنا مش كافر بس الجوع كافر أنا مش كافر بس المرض كافر أنا مش كافر بس الفقر كافر كافر أنا مش كافر لكن شبابي دايتا ما شو بامي لي إذا أشتمو فيني كل اللي إشي لي بيصلي بيصلي يلي بيصلي الأحد ويلي بيصلي الجماعة واعيد يفلح فينا على طول الجماعة. لا حد اللي بيصلي الجمعه واعد şahir hajir ve amta kili lı mı btmı? Öyleki damak ya Ve كافر انا مش Ziyad Rahbadin'den dinledik. Anamış kafir. Ben kafir değilim diyor. Ziyad e, asıl yoksulluk, açlık, sefalet, hastalık kafir olan bize ahlak dersi vermesinler. Cuma ve pazar günleri namaz kılan yani burada hem Hristiyan hem de Müslüman e, din e, şeyine e, adamlarına sesleniyor. E, burada da biliyorsun bir şey din temelli söylem ee, işte camiye girdiler, muski içtiler, bilmem ne yaptılar söylemi. Ee, bu sanırım herhalde şey çok evrensel bir dil yani ezenlerin... hani ezilenlere karşı kullandığı bir takım kos. Evet şu bir hususta aslında dikkat etmek gerekiyor ...şimdi arap süreci süreciyle Türkiye'de yaşanan süreç arasındaki paralellikleri tartışırken. E... Özellikle mesela e, Türkiye'de yaşanan olayların e, ana akım batı medyasında yansıma biçimi e, çoğu zaman şu şekildeydi. İşte seküler İslamcı bir iktidar var onun karşısında seküler bir muhalefet var ve bunlar arasındaki kavgadan bahsediyordu çoğu yayın organı. Benzer bir biçimde son dönemdeki işte Mursi karşıtı protestolarda da ya da Tunus'ta yaşanan bir dizi protestoda işte Nahta Hükümeti'ne karşı gerçekleşen mücadelelerde yine ana açıklayıcı şema olarak ileri sürülen şey işte İslamcı iktidar bunun karşısında seküler, batıcı, liberal bazen muhalefet gibi böyle bir şey bir ikilem, bir iki kutupluluk var sayılıyordu. Bu oldukça basitleştirici bir söylem. Hani Gezi direnişinde hepimiz biliyoruz ve yaşadık zaten. Yani meselenin böyle bir basitçe İslamcılık, sekülerizm meselesi olmadığı. Aslında çok daha geniş toplumsal meseleler etrafındaki mücadelelerle ve orada yaşanmış olan basınçlarla, o basıncın yarattığı öfkeyle alakalı bir meseleyle karşı karşıyayız. Umarım bu şey vesile olur. Yani Tunus'a ve Mısır'a da bakarken meselenin sadece bir tür İslamcı versus laik meselesinden ibaret olmadığı, bu meselenin ancak bu işin çok daha kenarında olduğu gibi bir bakış, özellikle soldan yaklaşanlar için çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, bu söylem çünkü e, mevcut yerli iktidarları güç katıyor. Nahta'da Müslüman Kardeşler'de rakiplerini aslında işte eski rejimle alakalı, Tunus'ta özellikle hatta Fransız kolonyalizmiyle alakalı bir ancien rejimin, eski rejimin Mısır'da galiba felül diyorlar onlara. Hmm. Onun bir uzantısı olarak... E, ...tarif etme, tasnif etme imkanını veriyor muhalefete. E, Türkiye'de de keza... Hani, e, ...malum e, Erdoğan'ın sürekli olarak... ...yapmaya çalıştığı işte... E, ...şeyi... ...yaşanmakta olan direnişi bir tür... ...yeni cumhuriyet mitingleri, yeni bir darbe girişimi... E, ...batıcı gayrimilli elitin... ...millet iradesine yeni bir el koyma... ...biçimi, versiyonu olarak... ...pazarlamaya çalışıyor. Dolayısıyla... hani ...bu ikilikten... Batı medyasının da böyle iştahlı üzerine atladığı bir tür açıklayıcı şemadan... E, ...uzak durmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Evet... E, tabii bileşenlerden bir tanesi bu aslında. Yani bütün o e, şeyin zeminini oluşturan. Çok bileşen... renklerden bir tanesi ama gizli direncinin çok açıktı mesela evet. yani böyle bir e, Türkiye Light kalacak gibi. Aslında en yani Türkiye'deki böyle daha işte light Kemalizm'in en popülerleşmiş sloganlarından bir tanesini duymamış olmamız evet, eylemlerde. Evet. Yani buna çok karşı bariz. faşizme karşı olan evet, sloganlar. Evet yani çok da hani Hı. solun e, popüler kültürüyle alakalı sloganların öne çıkmış evet. olması aslında evet. E, mücadelede ortaya çıkan sembollerin söylemin e, bu basitlikte anlaşılamayacağının evet. e, açık bir e, ifadesi. Dolayısıyla... Basır'da da selefiler mesela Mursi'ye karşı örgü, e, gösterilerde Selfistlerle e, sokağa indiler. Yani o din temelli olmadığını en azından e, tabii. orada da görüyoruz. Yani şey meselesi çok önemli. Bizde çoğu zaman yaptığımız Batı medyasında daha da sık yapılıyor bu. Yani hmm. İslamcılık diye homojen böyle bir ee, siyasal akımdan e, bahsediyoruz ki bu yanlış aslında çok farklı siyasal programlara sahip olan farklı toplumsal kesimlerin taleplerini özlemlerini dile getirmeye çalışan Dolayısıyla onları temsil etmeye soyunan e, farklı İslamcılıklar var e, Gezidiren direnişinde de gördük bunu açıkçası Dolayısıyla böyle bir e, homojenizasyondan e, imtina etmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası evet. Ben şeyi e, de değinmek istiyorum. Senin kitabında da olan bir şey. Bu devrim kavramının yeniden tahayyül dünyamıza girmesinden bahsediyorsun. E, gerçekten de yani tamamen e, tedavülden kalkmış bir kavramken öyle e, düşünürken bir anda e, işte 3-5 yıldır evet. devrimden bahseder olduk. Evet. Ve bunu üstelik devrimi daha önce hiç tahayyül etmemiş insanlar da. Benim istediler, benim istiyorlar. Ne diyorsun? Yani bu tarihin sonuyla birlikte devrime ihtiyaç kalmamıştı açıkçası. Yani söylenen şuydu, tarihin sonu tarih olaylar dizisi bitti anlamına gelmiyordu ama işte insanlık değişik siyasal maceralardan geçerek işte parlamenter demokrasi ve serbest piyasa ekonomisinin yani bir tür liberalizmin güvenli limanına sığınmış oluyordu. Liberalizmin küstah bir zaferi karşısındaydık. Dolayısıyla devrime de artık ihtiyaç kalmamıştı. Ta ki ...şu son senelere kadar... ...tabii ki bir abartı payı var... ...yani yaşadığımız bir dizi süreç... Örneğin işte ...şili'de penguen devrimi diye... Hmm. ...tabir edilen büyük gençlik... ...ayaklanması bir devrim değil... ...ya da bugünlerde Brezilya'da gördüğümüz sirke devrimi de... ...bir devrim değil... Hmm. Ee, ...ama yani... ...bizim açımızdan önemli olan devrim kavramının... ...ne olup olmadığına dair... ...skolastik bir tartışmadan böyle biraz daha hani... E, ...çoğu zaman Bizans'la özdeşleştirilen... ...bir tür... Hmm. E, Ruhbanın yaptığı işte böyle bir e, tartışmadan ziyade kavramsal tartışmadan ziyade aslında e, devrim tabirinin yani radikal bir toplumsal dönüşüm e, özgürlük eşitlik vesaire gibi e, bir dizi değer etrafında radikal bir toplumsal dönüşüm fikrinin özleminin insanların kafalarında uyanmaya başlaması bunun popülerleşmesi bu gerçekten evet. şimdi şey yapacağım bu gerçekten bir devrim. Yani tahayyülde yaşanan bir devrim ya da şöyle söyleyeyim moral güç dengelerinde inanılmaz bir değişim hmm. çünkü evet bir toplumsal dönüşüm özlenmeye başlıyor bu çok belirsiz bunun araçları belirsiz bunun yolları yordamları belirsiz birçoğumuz nezdinde sokağa çıkan dünya ölçeğindeki Yüz binler, milyonlar nezdinde de. Ama bizim açımızdan hani burada tutmamız gereken hani ne diyelim işte daha klasik bir tabirle bardağın dolu tarafı. Evet bir devrim tahayülünün bir devrim fikrinin yeniden tedavile girmesi ve insanlar tarafından bunun sahip çıkılması, bunun benimsenmesi, bunun e, yaratacağı sonuçlar gerçekten çok et, etkileyici olacak. Görüyoruz zaten bunun içerisinde yaşıyoruz. Yani birdenbire e, çok geniş kitleler daha önce siyasal angajmanı olmayan, daha önce... Mevcut kurumsal siyasetin de onlara kapısını kapattığı o alana kitlesel bir biçimde kendi eylemleriyle, kendi örgütlülükleriyle, kendi radikal eylemlülükleriyle o alana dahil oluyorlar. Bu yeni bir aslında dünya durumu demek, dünya evet. siyasal durumu demek ve şeyi atlamayalım... Ee, hani son 3-5 seneden bahsediyorsak eğer son 3-5 senelik dünya durumu aslında tabii ki daha derinden izledi ama bir dünya tablosunu aklımıza getirmeye çalışırken çalışırsak işte ne bileyim hani e, geçen yüzyılın iki savaş arası dönemiyle 20'de 30'lu yıllardaki krizle kıyas edilen bir ciddi yapısal büyük kapitalist krizle karşı karşıyayız bu kapitalist kriz üstelik ekolojik krizle bütünleşiyor bir bütünsel medeniyet krizi haline alıyor bunun ötesinde uluslararası sistemde Uzun yıllarda yani son 10 yıldır özellikle tartışılan giderek de daha yoğunlaşan bir tartışma bu. Yani batıdan doğuya dönük bir güç kayması gerçekleşiyor. işte ABD'nin göreli gerileşi, bir küresel hegemon güç olarak zayıflaması, henüz bir başka alternatif gücün o, o küresel hegemon güç pozisyonunu dolduramaması ama mesela Çin'in buna aday olabileceği tartışmaları. Bu durum, bu iki durum yani bu e, kapitalist kriz, ekolojik krizle bütünleşen kapitalist kriz ve uluslararası sistemdeki bu e, güç kayması... Dünya çapında aslında siyasal sistemleri, siyasal mimari diyelim daha doğrusu hmm. inanılmaz kırılganlaştıran, belirsizleştiren, akışkan haline getiren bir durum. Ve sanırım bu dünya ölçeğinde gördüğümüz zaman zaman gerileyen, zaman zaman öne çıkan, işte bir öne çıktığı dönemle karşı karşıyayız. Yani bir birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra geri dönüp baktığımızda 2013 Haziran'ın dünyada çok farklı coğrafyalarda bir... İlere doğru hamleye tekabül ettiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu dünya durumudur ki sanırım e, en genel anlamda elbette spe spesifik olarak yol açıyor anlamda söylemiyorum. Ama çeşitli dolayımlarla e, büyük toplumsal mücadeleleri, büyük toplumsal kalkışmaları tetikleyen bir yeni dünya durumuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Evet yani buna devrim deriz demeyiz. O ayrı bir konu ama devrim, ben... He. Devrim şöyle söyleyeyim yani e, kanaatimce mesela Tunus ve Mısır'da yaşananlar birer politik devrim. Sosyal devrim değil yani bir he. sosyal sınıfın hmm. e, hakim pozisyonu çok kaba tabirlerle ifade edersek bir başka sosyal sınıfın onu yıkarak onun yerine geçtiği e, bir sosyal devrimle karşı karşıyayız değiliz ama evet politik devrimlerle karşı karşıyayız. Yani işte diktatörlük rejimlerinin çözülme süreciyle ve bu iki politik devrimin yarattığı bir... Özellikle e, bölge lafını sevmem ama tırnak içinde bölgede yarattığı bir domino etkisiyle karşı karşıyayız. Ama biraz daha geriye dönüp e, nasıl, biraz mesafe alıp baktığımızda esas itibariyle bütün dünyada e, hani daha şey tabirle kullanayım. Burjuva siyasal mimarisinin ya da mevcut kurumsal e, siyasal mimarinin kırılganlaştığını, Hı. zayıfladığını, çatlaklarının oluştuğunu görmekteyiz. Bu da büyük kütle açığa çıkmasına el veriyor. Bunların ortak bir karakterinde şu olduğunu inanıyorum. Bu demokrasi meselesi. Yani onu daha sonra hmm. belki daha detaylı konuşuruz ama yani bugün Bosna Hersek'te de ortaya çıkan şeydi. Brezilya'da ortaya çıkan hmm. şeydi. Türkiye'de ortaya çıkan şeyin içerisinde de mevcut biçimiyle e, demokrasinin karşısında bir başka daha radikal bir demokrasi versiyonu koymaya dönük bir özlemi ifade eden hareketler olduğunu e, düşünüyorum. Daha sosyal, daha doğrudan, daha aracısız, daha hmm. Daha daha daha gerçek bir demokrasi. Tabii evet, ben tabii bunun işçi sınıfıyla bağlantısı önemli. Ben e, buna da lafı getirmek istiyorum. E, özellikle e, Türkiye bağlamında bence iyi tahlil edilmesi gereken bir şey. İşçi sınıfının bu tüm bu hareketle hareket karşısındaki tutumu. Ama önce izin verirsen bir şarkı daha dinleyelim. Ee, bu sefer Filistin'deyiz. Filistin'den tam da iş meselesine dair e, genel grev çağrısı yapan bir şarkı. E Walid Abdesselam söylüyor. Alad Darb. <gülüyor> الثورة بدها جمرة الحرية في الثورة والثورة بدها جمرة والجمرة عند الفران والفران لا جوعان الجمرة عند الفرن والفرن لا ينجوعان والجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة. الجوع بيبدو ثمرة والثمرة فوق الشجرة والشجرة بتهسك أيت ميت نبع أو مطر الشجرة بتهسك أيت ميت نبع أو مطر والمطر جاي جاي ما هحكاي ورواية المطر جاي جاي تحكي وروايه تحكي عن الاولاد الصغار بشعل الثورة رابع حجار عن الاولاد الصغار بالشعير فوق رابع حجار هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي نهار Filistin'den Valid Abdüselam söyledi. Al-Adrab, al pardon biraz şey yanlış telaffuz ettim. Al-Adrab, Haydi Greve gibi bir anlama geliyor. Evet, Mısır'daki süreçte biliyoruz ki çok güçlü bir işçi sınıfı desteği vardı. Hatta bütün bu devrim yani 2011 başındaki 25 Ocak 2011'deki ilk büyük gösteri, kitlesel gösteri öncesinde e, biliyorsun orada mahalledeki Hı. tekstil işçilerinin e, büyük bir direnişi vardı. Ondan önce aslında çok geçmişe yani mübarek döneminin öncesine de kadar giden bir e, güçlü bir direniş geleneği vardı. E, ve Grev Mursi'yi e, Müslüman kardeşler iktidarını da çok zor durumda bıraktı. Bütün e, iş yani... E, Doktorlardan e, tekstil işçilerine kadar pek çok kesimin hı hı. katıldığı. Türkiye'de işçiler nerede duruyor? Bu arada Tunus'ta da, Tunus'taki süreçte de özellikle bu Genel işçi Konfederasyonu e, şeyle yani o devrimci süreçte e, örgütlü işçi sınıfı hareketinin çok belirleyici bir konumda olduğunu gördük. Mısır'da senin de bahsettiğin gibi yani belki kökleri kuşkusuz daha tarihin derinliklerinde ama hiç değilse 2000'li yılların ilk yarısına ...kadar uzanabilecek bir yeni genç... E, ...radikal işçi sınıfı kuşağından bahsedebiliriz. Bir işçi sınıfı radikalizasyondan bahsedebiliriz. Ve i̇ki ülkedeki Mısır'daki Tunus'taki de e, süreçler açısından... ...bu belirleyici bir e, faktör oldu. Türkiye'de ise e, tabii ki... E, Başka şeyleri de taçmak gerekir. Türkiye'de mevcut iş, e, halde işçi sınıfı hareketinin durumu, sindikal hareketin durumu evet. e, çok parlak bir noktada olmadığımız e, aşikar. Uzun dönemli olarak çok parlak bir dönemde olmadığımız aşikar aslında. Evet. İşçi sınıfı hareketi Türkiye'de son e, 20 yılda belki aldığı arda arda e, darbelerden henüz e, silkinebilmiş değil. Bunu zaten gördük şeyde e, Gezi direnişi sırasında. Evet KESK mesela. ...önemli bir iş bırakma eylemi gerçekleştiği... ...önemlidir çünkü... E, ...yani benim hatırladığım kadarıyla... ...benim bildiğim kadarıyla en azından... ...ama galiba da öyle... Yani ...12 Eylül sonrasında herhalde... ...ilk siyasal amaçla iş hmm. bırakma eylemi... ...doğrudan hani hmm. e, bir... E, ...şeyin meselesinden ziyade... ...işte kamuda çalışanları... ...kamu yokçuyla ilgilendiren bir... ...doğrudan onları e, eden, alakadar eden bir meseleden ziyade... ...doğrudan bir siyasal meseleyle... ...alakalı olarak gerçekleşen bir iş bırakma eylemiydi... ...bu çok önemli bir şey kitleseldi evet ama şunda da açık olmak gerekiyor yani işte senikal hareketin daha sol ve daha mücadeleci unsurlar olarak tarif edebileceğimiz keskle de diskte de şu anki durum itibariyle böyle bir hayatı durdurabilecek işte grevler aracılığıyla iş bırakmalar aracılığıyla hükümeti zorlayabilecek, sıkıştırabilecek bir güç yok. Dolayısıyla bugün gizli direnişi içerisinde önümüzdeki zaaflardan bir tanesi. Tabii ki işçi sınıf hareketinin bu zayıf yapısı Dolayısıyla gezi direnişinin toplumsal ittifaklarını genişletmeye yöneldiğinde ilk tutacağı halka olan işçi sınıf hareketinin e, bu zaafı. Bu zaaf önümüzdeki süreçte göreceğiz tabii ki. Yani şunu atlamamak gerekiyor. Gezi direnişinin yakın vadeli sonuçları, siyasal e, sonuçlarından ziyade asla düşünmemiz gereken orta ve uzun vadeli yaratacağı sonuçlar. O da şu mesela. E, çok ciddi bir toplumsal enerji açığa çıkmıştır. bu enerji kendisine akacak kanallar yaratacaktır. Hı. Mesela. Bu direniş içerisinde e, çok ciddi bir biçimde sokağa çıkmış. Ne diyelim ona beyaz yakalı diyelim ya da plaza çalışanları diyelim. Bu da aslında işçi sınıfın bir parçası çoğu zaman unutuyoruz. E, bu alanda çok ciddi bir e, zaten uzun zamanlı olarak bir tür sendikalaşma çalışmaları, örgütlenme çalışmaları yapıyordu. Sanırım önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalar çok daha yoğunlaşacak. Çünkü alınmış bu enerjiyle bu alana yönelinmesi söz konusu olabilecek. Bu kesim siyasallaştı. Bu siyasallaşma da öyle daha doğrusu bu 3 hafta içerisinde edinilmiş o çok ciddi siyasal deneyimler belki 10 yıllarla kıyas edebilecek 10 yılda edinilemeyecek bir siyasal deneyim 3 haftaya sığdırıldı. Hmm. Bu deneyimler bizle birlikte kalmaya devam edecek. İnsanlarla birlikte kalmaya devam edecek ve onun yaratacağı sonuçları izleyeceğiz. Hemen bir parantez açayım. Çok konuştuğumun farkındayım. Evet. Ee, bu orta sınıf devrimleri tabiri şey içinde kullanmıştı Mısır, Tunus vs. Arab devrimci süreci için e, kullanılmıştı. Hani biraz önce bahsettiğimiz gibi orada işçi sınıf hareketinin e, zaten etkisi çok belirgin... dolayısıyla çok hani e, açıklayıcı belki bir tabir değildi ama Türkiye'de özellikle kullanılıyor bu gezdirin iş açısından orta sınıf tabiri orta sınıf biraz tehlikeli hani de, tehlikeli biraz tehlikeli bir laf ama ne diyeyim biraz kaygan bir tabir Hı. hani ne ne kastettiğimizi tam olarak e, anlamlandıramadığımız bir e, doğru nasıl desem isabetli bir kavramsal Hı. ifade değil e, e, baktığımızda Özellikle gençliğin, çalışan ya da öğrenci gençliğin çok hani bir sosyal aktör olarak çok ileri çıktığını görüyoruz. Ki bu aslında Arap ayaklanmaları süreci. Hatta Akdeniz'in kuzeyinde Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi kriz karşısındaki direnişlerde de çok gördüğümüz bir faktör. Yani aslında geleceksizlik, güvencesizlik ekseninde sıkışmış gençlik kesimleri. Bir sosyal statü kaybına uğrayan eğitimli, yarı eğitimli, işsiz yani bu dünya durumundan bahsedeceksek... Onu karakterize eden, temel parametrelerden bir tanesi genç işsizliğin tarihte hiç o genç işsizliğinin tarihte hiç olmadığı kadar büyük oranları vurmuş olması. Türkiye tabii ki bir İspanya ya da Tunus değil ikisinde de %50'ler filan civarında genç işsizliği belki de daha fazla. Türkiye'de resmi rakamlar göre %22 filan olması gerekiyor. Eksik düzensiz istihdamı filan da e eklediğimizde herhalde ger gerçek genç işsizliği oranları %30'lar gibi bir şey de seyredecektir. Önemsiz değil şu da önemsiz değil. Gerçekten Türkiye'de de dünyanın farklı yerlerinde de olduğu gibi çok ciddi hani ne diyelim iş piyasasına, emek piyasasına yeni giren, aslında çoğu zaman artık öğrenciyken bu emek piyasasına dair olan gençler şeyin farkındalar. Ya da farkına varıyorlar. Yani annelerinin faydalandığı sosyal güvenlik olanaklarından faydalanamayacaklarını. Babalarının Hı. emekli olduğu yaşta emekli olamayacaklarını. Dolayısıyla bir takım sosyal sınıfsal örselenme biçimleri henüz kendi dilini bulamamışsa da henüz kendi sosyal taleplerini ortaya koyamamışsa da bu ayaklanmanın özgürlük talebi içerisinde içkin olarak varlar. Bu örselenmişlik bu sınıfsal sosyal kaybediyor olma hissi önümüzdeki dönem muhtemelen kendisini belki daha dolaylımsız da e, ifade e, edebilecektir. Ama biraz önce bak, demeye çalıştığım şu. Bu orta sınıf tabirinden ziyade hakikaten bu öne çıkan sosyal aktörün kendi gündelik sosyal sınıfsal e, sorunları, meselelerine biraz daha odaklandığımızda aslında açığa çıkan öfkenin ardında biraz bunun da olduğunu göreceğiz. Şimdi Erdoğan'a karşı bir öfke patlaması olarak görüyoruz ama bu insanların özellikle plaza çalışanlarının önemli bir sıkıntısının o karmaşık hiyerarşik yapı içerisindeki yani şey o menajeriyel yapı içerisindeki Hı. örselenmişlikleri olduğunu da görüyoruz yani. Bir tür Tayyip Erdoğan talihsizliği de bu aslında birçok farklı bastırılma biçiminin, farklı otorite biçiminin e, kendisinde yoğunlaştıran bir sembole, bir figüre dönüştü mübareğin olduğu gibi. Dolayısıyla Erdoğan işi çok sıkıntılı tabii ki. Neyse hani biraz toparlamaya çalışayım. Bütün aslında bu son dönemde yaşanan mücadelelerde evet gençlik kesimlerinin bir sürü öne çıktığını gördük. Bunun arkasında da sanırım gerçekten özellikle eğitimli gençlik kesimlerinin yaşamakta olduğu dünya çapında bir sosyal statü kaybının, Buna kimileri prekarcizasyon diyor, buna kimileri daha klasik tabirle proleterleşme ama işte özgün bir biçimde proleterleşme diyor. Bunun yaşandığını e, görüyoruz, dolayısıyla bu orta sınıf tabirinden biraz kaçınmak Hı. gerektiğini düşünüyorum yani bu Ben şimdi. bir küçük ekleme yapabilir miyim? Tabii, yani tabii. Türkiye için dediklerin e, ne ka, tamamen katılıyorum ama Mısır mesela özelinde ya da Tunus özelinde yani Tunus devrimi bir yoksullun kendini yakma şeyiyle tetiklendi. Evet. E, orada sanki biraz daha. E, alt sınıflar işçi, yani e, Mısır'da mesela tahrir civarındaki sokaklarda çatışan gençler hep yoksul gençlerdi. Yani ölen çocukların çoğu en yoksul tabakadan gelen işsiz tabi e, olan e, dolayısıyla sanki orada biraz daha e, hani kuşkusuz, kuşkusuz. demek istediğim şuydu biraz önce katkısı daha fazlaydı. Ee, şunu söylemeye çalışıyordum yani Türkiye'de tabii ki ee, aslında öne çıkan sosyal aktöre baktığımızda bunun henüz e, yanında başka toplumsal ittifaklar kuramadığını evet. görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi evet. mesela işçi hareketinin e, şey e, oldukça zayıf olması gibi gibi başka nedenlerle Mısır ve Tunus'ta hem işçi hareketi söz konusuydu. Hem işte mesela Tunus'ta da açık hani Muhammed Boğazi'sinin kendisini yakıyor olmasının nedeni işte e, parlamenter demokrasinin... Kurallarıyla nizamıyla işlemiyor olmasından ziyade aslında bir sosyal öfke patlaması. Hmm. Ama Türkiye'de de baktığımızda bu kısıtlarla birlikte Türkiye'de de baktığımızda düşünmemiz gereken. Hani bu olayların belki harareti bittikten sonra düşünmemiz gereken şey bu öfkenin bu gençliğin patlayan öfkesin ardındaki sosyal sınıfsal nedenler nelerdir diye baktığımızda. Hmm. Orada bu o işte bunlar okumuş çocuklar orta sınıf dünyayla ilişkilendiler dünyaya açılmak istiyorlar falan filan gibi böyle bir takım. ...anarka medyada olan ezberlerin haricinde... ...başka bir tabloyla karşılaşacağız. O da orada da bir sınıfsal örselenmişlik... ...bir sosyal statü kaybı... E, ...hissi olduğunu... ...göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki bu e, çalışılma mutlu bir e, mesele. Hı. Bir düzeltme yapacağım. E, ölen... E, ...üç arkadaşımız da ama... E, ...işçi sınıf ailelerinden gelen insanlar. Evet. O da ilginç bir şey. Evet. O da ilginç evet. bir şey. Yani. yani bana kalırsa... hani ...Taksim civarında barikatları kuranlar da onlardı... Hı hı. Ee, e, yani buradan şeye geçmek lazım yani polis e, baskısı hani faktörlerden bir tanesiydi bu kadar e, şey polise karşı duyulan öfke, hiddet ve vahşi e, saldırısı polisin bunun yarattığı tepki. E, i̇şin ilginç tarafı Mısır'da aslında 25 Ocak tarihi e, polis günüydü. Bilmiyorum. Evet, şey evet, evet. Ee, polis gününü seçmişlerdi. İlk kitlesel gösteri için ve polise karşı duyulan bir öfkenin ifadesiydi bu. Tabi ki o gösteri sadece polise, bir, kost, kost, bütün bir sisteme karşı e, bir şey amaçlanmıştı ve ona dönüştü kim ama polise karşı duyulan o öfke e, sanırım Türkiye'deki hareketlerinde ortak noktası, diğerleriyle ortak noktası. E, ben biraz o tarafından yani hani Polisin tavrı daha doğrusu e, muktedirlerin e, bastırma biçimi ya da bastıramama biçimi üzerine konuşmak istiyorum ama izin verirsen e, bir kısa bir söyleşi var. E, daha doğrusu bir ses kaydımız e, var elimizde. Bahreyn'de yaşanan olaylarla bağlantılı. Ben e, çok böyle birebir barallelikler kurmaktan kaçınıyorum ama aslında Türkiye'deki e, hükümetin tavrı e, bu hareket karşısında Bahreyn'deki e, muktedirlerin tavrına çok benziyor. Bana sorarsan e, başından beri boğma e, yöntemini seçtiler. E, olabilecek her türlü yola başvurarak yani çok şiddetli bir e, saldırıyla e, bu işe katılan herkesi neredeyse e, sonrasında bir cadı başlatarak, sürekli Hı. avı başlatarak e, hapse tıkmak, yargılamak halen e, hapiste süründürmek. Doktorları mesela e, protestocuları tedavi ettiler diye yakalamak tam Ta Çok gibi. Tamam. enteresan benzerlikler var. E, bu, bunu konuşalım istiyorum biraz ama ona geçmeden önce bu e, ses kaydını dinletelim. Türkiye'ye e, geçtiğimiz gün haftalarda gelmiş e, İrlandalı bir aktivist e, ama Bahreyn için kurulmuş bir e, Bahreyn'de insan hakları ve şiddet karşıtı e, kampanya açan bir e, NGO e, Sivil Toplum Örgütü'nün temsilcisi olarak gelmiş. Onun e, bir toplantıda e, aktardığı deneyimleri dinleyelim. Ondan sonra Bahreyn ve Türkiye üzerine biraz konuşalım. And my is the and Benim adım Tata O'Gredi. İrlanda'dan bir insan hakları örgütü adına buraya geldim, İstanbul'a geldim. Özellikle bugünlerde burada olmak bence çok önemli. E, Dublin'deki Bahreyn Rehabilitasyon ve Şiddet Karşıtı Organizasyonu temsilen buradayım. E, Bahreyn'de iki sene önce protestocuları tedavi ettikleri için tutuklanan, işkence gören ve hapse atılan doktorlarla ve insan hakları savunucuları ile dayanışma içine girdik. Bunlar aynı zamanda yaşananları dünyaya aktaran ilk tanıklardı ve bir kısmı hala içeride hapis yatıyor. Hakları ihlal edilmeye devam ediliyor. Bahreyn'de kullanılan göz yaşartıcı gaz, normal gazdan 5 kat daha etkili. Size karşı kullanılan gazdan bazılarının da son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğunu biliyoruz. Bu gazdaki karışımın kimyasal analizini yapmak ve bizim deneyimlerimizle karşılaştırmak isterdim. E, korkarım ki bunun bedeli uzun yıllar e, boyunca ağır olacak, devam edecek. Üzülerek söyleyeyim ki gaza maruz kalan bazı kadınlar örneğin düşük yapacak, düşük yapma ihtimalleri yüksek. E, protesto mekanlarının dışında kalan ara sokaklarda, kenar mahallelerde bile gazab olduğunu tanık oldum, sokakların. E, ve otelimin penceresinden de gördüm. İnsanlar bir yere e, sıkıştırılıyor, sonra üzerlerine gaz yağdırılıyordu. Ben de protestoya katılmıştım. İstanbul'da bulunduğum ilk gece Taksim'e gittiğim doğrudan su, su sıkan tomalara maruz kaldım ve gazla yedim. Tomadan yediğim gazın etkisiyle ayaklarım yandı, bütün bacaklarım yandı. Avrupa ülkesinde bunların yaşanması gerçekten korkunç ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, işte Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kurumu eğer bunlara sessiz kalmaya devam ederse bu suça ortak olacak. Evet, ee, İrlanda'dan Tato Gregory ile ilgili deneyimlerini bu şekilde aktarmış. İstanbul'da katıldığı bir toplantıda ee, Bahreyn'de ne olmuştu? Sen istersen yani onu bir özetleyelim. O e, bütün bu domino etkisinin sonucunda orada başladığında olaylar derhal bir Suudi Arabistan'ın da işin içine girmesiyle Körfez İşbirliği Konseyi kuvvetlerinin aslında bir şeyi bir işgal demek gerekir herhalde ona işgaliyle sonuçlanmış işgal sonucunda hatta işte bu inci Meydanı'nda toplan toplanıyordu göstericiler. inci Meydanı'nda yıktılar, yıktılar, oradaki anıtı yıktılar, yıktılar. yani hani görsel hafızasında hani herhalde ortadan kaldırmak bir sembol evet. oluşunu ortadan kaldırmak ben önemli. şeyde bir yerde okumuştum devlet televizyonu şeyde de o anıtın kirletildiğini protestocular protestocular tarafından ve temizleneceğini bu şekilde temizlendiğini iddia etmişler. Aslında belki yani taksim meselesiyle bir benzerlik burada kurulabilir. Hani her meydan sidik için kokusu bu, <gülüyor> Sidik kokusu meselesi daha öncesinden başlayan aslında bu taksimde söz konusu olan işte bu yayalaştırma projesi olarak anılan e, ...kentsel dönüşüm... ...projesinin bir amacının da... ...Taksim... Bundan ...yıllar öncesinden başlayarak... ...aslında toplumsal muhalefetin... E, ...kendisine açığa vurduğu... ...özellikle emekçilerin... ...emek muhalefetinin... E, ...izleriyle damgalanmış bir... ...meydanken... E, ...onun bu, bu izini silebilmek... ...Taksim'i bir tür sterilize edebilmek... ...Taksim'i toplumsal mücadelelerden ve direniş biçimlerinden... ...arındırmak gibi bir yönelim... ...söz konusuydu zaten... ...biraz gezi direnişi de buna karşı... ...bir tepki olarak gelişti. Hani hepimiz hatırlayalım... ...1 Mayıs sonrasında özellikle Taksim'de... ...bütün siyaset etme biçimleri... ...yasaklanmış ve başbakan hala söylemeye... ...devam ediyor. İşte Taksim'de niye gösteri... ...yapılsın? İşte Kazlı Çeşme var. Yeni kapıda... ...yeni bir meydan hazırlıyoruz. Yani siyasal muhalefeti... ...kent merkezlerinden dışına iterek... ...onları sessizleştirmek. Bu Amerika'da... ...free speech zones dedikleri işte... ...serbest konuşma alanları... ...denen yapay suni... suni ...steril mekanlar yaratmak... Gezi direnişinin tabii bu kentsel mekana ilişkin sözlerinden bir tanesi de e, sanırım buydu. Ama e, işte Bahreyn etrafında çok ciddi bir sessizlik kumpası oluşturuldu Bahreyn yani. Şunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi evet. e, batının e, temel, nasıl diyeyim işte orada bir, bir, ABD'nin beşinci filosu var. E, Batı kampında yer alan bir aktör. Mesela e, şeyden farklı olarak e, mesela Suriye'den farklı olarak Suudi Arabistan için çok önemli Bahreyn. Dolayısıyla e, Bahreyn meselesi ana akım, ana akım medyada da susturulan, görmezden gelinen e, hmm. bir mesele haline geldi. Bu da çok hani Bahreyn'in yaşadığı en büyük trajediydi buydu. Yani Mısır'da ...ya başka ülkelerde neredeyse canlı yayınlanırken gösteriler, e eylemler vesaire. Bahreyn konusunda gerçek bir sessizlik kumpası yaratıldı. İnsanlar ancak hani bu formula yarışları vesilesiyle dünya medyası bu araba yarışları dolayısıyla oraya odaklandığında kendi tepkilerini ifade etmek e durumunda kaldılar. Bu da ilginç bir şey. Ha, madem paralellikleri konuşuyoruz Brezilya'da da işte bu dünya kupası, konfederasyon kupası Bahreyn'de formula 1... Tip... Türkiye'de Akdeniz oyunda <gülüyor> böyle evet. bir işlev görecektir. Evet. Yani aslında işlevin ötesinde bir evet. işlev. Çünkü hani bütün bu meseleler kentsel dönüşüm meseleleriyle ve işte yönetenlerin, kendini kendilerini yaratmak istedikleri bir uluslararası imajla çok alakalı olan etkinlik derken bunları aslında göstericiler, eylemciler, halklar bir tür evet. kendi silahlarına dönüştürebiliyorlar zaman zaman. Bu medyanın sıkunluğu Türkiye'de biliyorsun e, yerel bazda e, denendi ama sökmedi. Yani uluslararası medyanın uluslararası medyadan izledik. E, gelişmeleri ya da dünya izledi. E, evet. Biraz vaktimiz azalıyor. Ben e, başından beri arada anons etmeyi hep unuttum. <gülüyor> Bugün Foti Benlisoy'la birlikteyiz ve e, Arap devrimleri ve Türkiye'ye Gezi direnişini konuşuyoruz bir arada Vaktimiz epey azalmış Laf açmış Konuşacak epeyce daha şey var ama e, Eğer vaktimiz izin verirse şu e, Bir şarkı daha dinleyip Üzerinden belki son bir kapanış Şeyi yaparız e, Tunus'tan çünkü çok bahsettik Tunus'tan bir şarkıcı daha önceki programlarda e, Parçalarını sık sık çaldığım Birisinden bir parça Filistin'e dair Amal Masusi söylüyor Nasıl Palestina para todo y Emel Maslusi'den dinliyoruz. Nasiyan Alamon'un kendince Filistin'e uyarlanmış versiyonu bu. Nasiyan Palestina. Evet ne yazık ki sonuna kadar dinleyemeyeceğiz ama bir e, alttan çalmaya devam etsin. E, Foti söyleyeceğin son şeyler varsa alalım. E, Gezi direnişinin şöyle bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Yani sonucu varacağı nokta ne olursa olsun kısa bir orta vadede. Şimdi Mısır, Tunus'tan bahsederken başka ülkelerdeki böyle benzer büyük kalkışmalardan, devrimci süreçlerden bahsederken bütün tanıklar şeyden bahsediyordu. Bir toplumsal güçlenme duygusu. Sen de belki gözlenmemişsindir Mısır'da da. Yani insanların yani çoğu zaman küçümsemek için sıradan denen insanların e, güçlenmesi, muktedirleşmesi yani yapabiliriz hissi. Böyle bir kolektif enerjinin, hmm. insanların kendi kolektif eylem kapasitelerine güven tazelemesinin e, bir ifadesi. Ee, bir ne diyelim ona ruhsal dönüşüm insanların gerçek bir dönüşüm yaşaması gizli dönüşüm böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum hani e, ne kadar geniş bu ama bizim tahmin edilmemizden çok daha geniş olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. bu dönüşüm yani kendi kapasitelerimize olan inancımızın örgütlenme eyleme değiştirebilme kapasitelerimize olan kolektif inancımızda özgüvenimizde yaşanan olumlu anlamda değişimin yani geleceğe en önemli miras olduğunu düşünüyorum. Biraz kişisel olarak kıskanıyordum mesela bu hisse <gülüyor> kapılmış halkları. Bizde de Kesinlikle. bu sirayet etmiş oldu, hayırlı oldu. Yani başta konuştuğumuz devrim bence burada gerçekleşti, zihinlerde gerçekleşti. Yani Aynen. insanların evet, o korku duvarını aşması başlı Zinsel başladı. ve moral anlamda bir Kesinlikle. devrimle karşı karşıya olduğumuz açık. Peki çok teşekkür ederim bugün Foti Bendisoy'la konuştuk Arap Devrimleri ve Gezi Direnişi e, bağlamında bir söyleşi yaptık e, ayağına sağlık ağzına sağlık Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere evet. hoşçakalın Onlar kim biz kimiz Arap devrimi وموسيقى هم المال والحكم معاهم واحنا الفار المحكومين هم المال